Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında konuğumuz Murat Gülsoy. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Bugün Murat Gülsoy ile üçüncü ve son programımızı gerçekleştiriyoruz. Murat Gülsoy 1992-2002 yılları arasında Arkadaşlarıyla Hayalet Gemi dergisini çıkardı. Bu kitabı Çalın adlı kitabıyla 2001 Sayit Faik hikaye armağanını, bu filmin Kötü Adamı Benim adlı romanıyla 2004 Yunus Nadi roman ödülünü, Baba, Oğul ve Kutsal roman adlı kitabıyla 2013 Natur Damdösion edebiyat ödülünü, Gölgeler ve Hayaller Şehrinde adlı romanıyla da 2014 Sedat edebiyat ödülü kazandı. Kitapları çeşitli dillere çevrilen Murat Gülsoy, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi, mühendislik ve yaratıcı yazarlık dersleri veriyor. Sadece yazmayı değil, yazmak üzerine düşünmeyi de seviyorum. Ee, şimdi iki programdır senin edebiyatının işte mümkün olduğunca, tabii bu kısa süre içerisinde e, ana hatları üzerinde konuşmaya e, çalışıyoruz. Şimdi biraz bu programda son kitaba e, değinelim istiyorum senin e, bu sene çıkan yalnızlar için çok özel bir hizmet romanı ama oraya geçmeden önce diğer programlarda konuştuk sen işte artık bu beynin insan beyninin düşünmesinin çalışmasının ve bunun aktarımının senin için önemli olduğunu e, söylemiştin bu ...çok somut bir şekilde yalnızlar için... E, ...çok özel bir hizmette ortaya çıkıyor... ...çünkü burada bir insanın zihnine... ...iki kişi Hı. yani bedenleri ölmüş ama... Hı. ...beyinleri henüz ölmemiş... Hı. ...iki kişi ve bunlar bir sevgili... ...üstelik Hı. girmesini... E, ...konu edinen aslında... ...diğerlerinde de yer yer olan bu... bir ...fantastik unsurun daha güçlendiğini... Evet. ...burada görüyoruz... ...gerçi fantastik mi mesela... ...şimdi senin anlattıklarından sonra... Hani, <gülüyor> ...o gerçeklikle... ...olmayacak şey <gülüyor> Yani tabii insanın zihninin içine bir başka insanın zihnini alması düşüncesi beni şöyle birkaç açıdan ilgilendiriyordu. Bir tanesi... Ya hiçbir zaman başka insanın ne düşündüğünü bilemiyoruz. Hı -hı. En yakınımız bile olsa evet. en çok yaklaştığımız anlarda bile bir başkasının zihnin içinde Hı -hı. ne var bilmiyoruz. Yani sevgililer sorar ya birbirine. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? <gülüyor> şimdi? Çünkü biliyor ki o anda başka bir şey evet. düşünme ilkesi var. Hı -hı. Yani bu aynı zamanda birbirinden ayrılmak demek o anda. Hı -hı. Ama bu evrensel bir merak ve biz bu merakı nasıl gideriyoruz? En çok edebiyat okurken gideriyoruz Hı -hı. aslında. Edebiyat okumak bizde öyle bir yanılsama yaratıyor. Bir başkasının zihnin içine girmişiz hatta yazar Bazen bize o karakterlerin birçok karakterin hepsinin belki de zihinlerine girme tecrübesini yaşamamızı Hı -hı. sağlarlar. Evet. Ama ne bileyim naturalistler tam tersi hiç yapmazlar Hı -hı. bunu. Hiç sanki zihne girilemezmiş gibi davranırlar. Bir yönü böyle bir şey. Bir yönü de insanın aklının içerisinde aslında yine de birçok ses var. Yine de birçok zihin var. Yani nedir? Biz bazen bazı durumlarda kendi... Annemizin, babamızın, sevgilimizin, çocuğumuzun gözüyle de bakabiliriz dünyaya. Onların sesini zihnimizin içinde duyabiliriz. Hı hı. Ya da bir dostumuzun değil mi? Ya da bir ölmüş hı hı. akrabamız ya da bir e, sevdiğimiz bir kişinin. E, bu... Ama bir yandan da deliliği de çok çağrıştıran bir tarafı var. Zaten e, bu düşüncelerin böyle sarkaç gibi düşünüyorum. Bir tarafa Hı -hı. gittiğinde mesela delilikten bahsediyor olabilirken bir tarafa gittiğimizde tamamen bilim kurgu gibi bir Hı -hı. E, düşünce deneyi yapıyor halde de bulabiliriz. Bir tarafa gittiğimizde yok ya bu edebiyatta aslında okuma tecrübesini bizatihi kendisi de Hı -hı. Evet. diyebiliriz. E, o yüzden de bana çok... Hoş gelen bir taraf var ama sonuçta benim son dönemde özellikle gitgide yoğunlaşarak bu akıl delilik meselesi üzerinde hı hı. mesela nisyan da aslında evet. bir anlamda aklını hı. kaybetmek. Çünkü belleğini kaybetmeye evet. başladığı zaman insan zihinsel melekeleri de başka türlü çalışmaya başlıyor. Kaldı ki ondan önceki kitapta hı hı. Gölgeler ve Hayaller Şehri'nde Verinde. tam anlamıyla zaten bu delilik meselesinin hı. üstelik de Beşir Fuat'a e, referansla yani bu meseleyi 19. yüzyılda daha son çeyreğinde kendi bedeninde neredeyse bir performansla sonlandırarak... Hı -hı tartışmış bir kişi. Ben bunu mesela ortaokul yıllarında ilk kez bir ansiklopedide okuduğumda çok çarpılmıştım. Hiç Hı -hı. bilmiyordum tabii. Aradan 30-40 sene geçecek ve ben onunla ilgili bir şeyler Hı -hı. yazacağım ama o okuma anını hiç unutmadım. Yani Hı -hı. o fesli fotoğrafı ve altında işte ilk Türk materyalisti yazıyor Hı -hı. ve ne yaptı? Bileklerini kesti ve kesme Hı -hı. anında ölene kadar not aldı Hı -hı. tecrübesini. Hı -hı. Bu beni çok korkutmuş, ürkütmüş ama merakımı cez cezbetmiş etmiş ve mem içinde çünkü materyalizm var, delilik Hı -hı. var, yazı var. Yani bu kısacık fotoğraf altında ve fesli bir adamın altında bu. unutmayalım ki 19. yüzyıl yani bizim aldığımız eğitimde Osmanlı tamamen silinmiş. Yani üzerinde durmaya bile değmez bir dönemmiş gibi anlatıldığı bir eğitim sisteminden geçmiştik biz o tarihte. Böylelikle bu fotoğraf ve alt yazısı birçok kafamdaki henüz farkında olmadığım ama çok Hı -hı. potansiyel barındıran konulara temas etmişti. Yıllarca da ben Beşir Fuat'la ilgili karşıma ne çıktıysa okudum tabii ama sonra bir an geldi ki ya bunun üzerine bir şey yapmalıyım çünkü git gide yaşadığımız günlerin 19. Hı hı. yüzyılın sonundaki o karmaşık siyasi ee, ...atmosferi çağrıştırdığını, gitgide bunu yankıladığını adeta... ...yani hiçbir şeyin aslında bitmediğini tarihte de... Hı -hı. ...garip bir süreklilik içinde devindiğini... ...aynı Hı -hı. meselelerin tekrar tekrar e, gündeme geldiğini... ...mesela Hı -hı. bir anayasa yapma meselesi... Ya. ...çok ilginç bir tema olarak... ...yani daha Hı -hı. 1800 neredeyse 39-40'dan başlayarak... ...işte 1867'ler ilk anayasanın yapılması... Mithat Paşa'nın bunu yazması, hatta zamanında Mithat Paşa'nın adı stadyumun adıydı mesela. Hmm. Ama sonra o anayasanın raftan kaldırılması, sonra tekrar gündeme geteği ikinci meşrutiyetin ilanı, cumhuriyet vesaire tekrar anayasa, 60 anayasası, hmm. 80 anayasası. Ve gitgide bu siyasi şeyin teman, durumun bu şekilde kendini tekrar ediyor olmasında da bir... Ee, tarihe de farklı bir şekilde bakmak istedim Hı -hı. aslında. Hiç benim tarihi romanla bir işim olmazdı normal şartlarda Hı -hı. ama bu Beşir Fuat beni bir biçimde o kişisel, o çocukluğumdaki ansiklopediye bakma anından yakaladı ve onunla bir ilişki kurarak, onun Hı -hı. metinleri üzerinden, onun yazdıkları üzerinden bir ilişki kurarak bir 19. yüzyıl, işte 20. yüzyılın başı aslında okuması Hı -hı. yaparak bir ee, ...roman çıktı ki... ...onun karakteri de zaten... E, Fuat. değil mi? ...Fuat da bir arada kalmıştı... ...ve o hmm. delilik şeyinin... ...korkusunun ki evet. sanırım bu bende de vardır... ...ki bu kadar <gülüyor> çıkıyor yani delilik korkusu... Yani ...bir gün delireceğim... <gülüyor> ee, ...yani o benim de işte... ...akla ziyan hikaye... Son, ...sonuçta ilk hmm. yazdığım hikayeye döndüğüm zaman... ...aslında evet. aynı temanın... ...devam hmm. ettiğini... Aslında bu, ne, neden böyle oluyor? Çünkü bunun ana maddesi bilinç dışı. Ve bilinç evet. dışında zaman diye bir şey yok. Evet. Orada Zamansız bir yer orası. Oradaki e, bilinç dışının nesneleri ya da unsurları orada duruyorlar zaten. Ve böyle bir adeta karanlık bir enerji e, veriyorlar. Siyah Şimdi mide. sanatçının yaptığı o karanlık enerjiyi açığa çıkarabilecek e, diller bulmak, Hı -hı. yollar bulmak, e, çıkaramayan için ise bu belki bir tür delilik ya da psikoz da olabilir yani bilmiyorum ama sonuçta oradan beslendiğine inanıyorum bir biçimde. Şimdi mesela sen konuşurken aklıma geldi demiştin ya işte tarihi bir şey yazacağımı düşünmezdim ama hep Beşir Fuat benim kafamın bir yerindeydi Hı. ve işte bu yalnızlar için çok özel bir hizmette de iki ses belki Hı. yani kendi kafandaki sesi susturmak için şeyi yazmak gölgeler ve hayaller zaten Tabii. izler yani Tabii. sürekli izler ve bellek bir, bir babanın oğlun peşinde Tabii. olması. Zaten bu baba meselesi de sende hep var. Yani sadece bu yazarlarla konuşmuyorsun. Ayrıca zaten kahramanın genelde babası ölü. Yani yok babası. O da bir şey olarak ortaya çıkıyor. Ama ben mesela şeyi de çok ben hani Hem Oğuz Atay'la hem Kafka'yla uğraşman, Hı -hı. hem onların babalarıyla uğraşması zaten bir yerde de söylüyorsun. Kafka oturup babasına mektup yazıyor. İşte Oğuz Atay yazıyor zaten. Ve Tanpınar içinde bir biçimde Yahya Kemal Tanpınar evet. ilişkisi dedik. Ya Mesela şey diye düşünmüştüm yine ben bu senin edebiyatının bütünlüğü içerisinde bu edebiyatçıları hani babasını mesele eden edebiyatçıları senin mesele etmen ve kahramanını hı. babasız olarak ortaya koyup gölgeler ve hayaller şehrinde ölmüş bir babanın peşindeki hı hı. delirme yani bu da aslında o bütünlükle bağlantılı evet, bir şey. Tarih evet, değil evet. de tam da hani o evet, evet, sürekliliğin evet. bir parçası olarak ortaya çıkıp ama yalnızlar için çok özel bir yani çok özel bir hizmet şey Yine de diğerlerine göre bence e, bu sesin daha çok öne çıktığı... ...hani beynin artık bütüncülüğün değil... Hani sen söylemiştin ya parçaların giderek o bütünlüğün parçalar haline gelmesi beni ilgilendiriyor. O evet. seslerin çoğullaşıp artık birbiriyle konuşmaya başlaması... Evet. E, ...daha böyle şey, daha konuşkan mesela... Hani o ilk programda konuşmuştuk. Yani sen demiştin asansör ve karanlıkta hikayesi niye bunlar bu kadar? İkisi de evet. diyalog üzerine kurulmuş metinler. Evet. Evet. Ya bu sefer hem kendisi hem de zihnindeki seslerle konuşan bir kahramanla birlikteyiz. Yine bir yazarımız var. Üstelik başta yazarlarla konuşan, hı hı. kendi sevdiği yazarı, öbür yazarı anlatan ki ben daha önce... E, ...açıkçası şey anlamında da çok ilgimi çekti... ...mesleki bir e, şey olarak da... ...Borges ve Tampınar'da... ...ortaklıklar bulman... Hı hı. ...ben de gerçekten ortak bir takım şeyler olduğunu hı. düşünüyorum... Ama ...bu pek yazılmamıştı şimdiye kadar da... Evet. ...o anlamda da... E, ...iyi fakat burada şey de... ...anlamlı buldum... ...anlatıcı bir yazar... E, ...kahraman, ayırmış kendini bu sefer... Evet. ...bambaşka biri... Başka, ...bambaşka biri... ...ve bu bambaşka biri seslerle var oluyor... Hı hı. ...başka seslerle var oluyor... Ee, o yüzden e, niye böyle düşündüm bunu mesela merak ettim sadece bu beynin işleyişle işle ilgili bir şey mi ve artık hani o seslerin ve e, hani daha rafine konuşma mesela bunu şey diye yapabilirdim yani şu, şu kadarcık bir kitap yani hani bunu evet. olanlar görür ama bu bize bir sürü hikaye anlatıyor bu diğerleri gibi değil. Evet, yani çok değil. hikaye anlatıyor aslında. Burada bir sürü kişinin tek tek hikayeleri var. Hikayenin kendi küçük küçük hikayeleri var. Hani çok puzzle evet, gibi kurulmuş evet. bir şey. Bir yandan da tam da günümüzde Hı -hı. özellikle de geçen yaz Hı -hı. İstanbul aslında Hı -hı. onu özellikle de Hı -hı. geriye almadım. Yani Hı -hı. olabildiğince de biraz belirli bir tarihte işte 7 Haziran sonrası diyebileceğimiz Hı -hı. bir yaz süresi bir, bir iki ay içerisinde. Geçen çünkü gitgide havada tansiyonun arttığı Hı -hı. daha önceki zaman dilimlerinden daha farklı Hı -hı. ayrışmanın daha Hı -hı. yoğun olduğu bir politik dönem ama politik bir roman değil ama İyi. yine de bu atmosferin içerisinde. Hı -hı. Ee, ...yaşamaya çalışan, o yalnızlığını hmm. gidermek için zihnin içine birini alan... ...hadi diyelim ki birine aşık olan da olabilirdi, bir ilişki hmm. de olabilirdi bu pekala aslında... Hmm. ...yani illa zihnin içinde geçmesi hmm. gerekmiyordu, bir orta yaş bunalımı hmm. hikayesi olarak da okunabilir... ...ama salt bundan ibaret değil tabii yani eğer öyle olsaydı sırf ortadaki kısım olurdu zaten... Hmm. Ama işte o e, ön söz ve son sözleri adeta böyle karşı karşıya yerleştirilmiş aynalar gibi de düşünüyorum. Yani birbirlerinde bir takım görüntüleri nasıl çoğaltırız karşı karşıya evet, ayna koyduğumuz hı hı. zaman çoğalır görüntüler. Hı hı. Ve bizi böyle dipsiz bir kuyuya doğru e, çeker. Burada da... E, hem öyle olsun istedim evet. yani e, araştırıyorum ama yani e, ben şunu farkında olarak düşünüyorum. Yani kitaplar mükemmel değil, hı hı. mükemmel olacak diye yazarız tabii ama hiçbir zaman mükemmel olmaz. Her seferinde de şu duyguyla gelecek e, kitapları inşallah daha iyisini <gülüyor> yaparız diye bitiyor. Ama o mükemmel olmama hali, kusurluluklar, hı hı. E, sarkmalar ya da e, şeyler e, belki yanlışlar e, bir biçimde o arayışın e, kaydı. Evet, kayıt, evet, yani ben kayıt. şeyi inanmıyorum. Arayışını bitirmiş. Hı. Bak artık ben bu meseleyi çözdüm. Şimdi de sana bunu anlatacağım. Yani sana bunu vaz edeceğim tarzında yazıyı e, sevmiyorum. Yani o o tarz bir edebiyatın da hakiki bir edebiyat olduğuna inanmıyorum. Doğrusu o proje işte. Yani evet, ben evet. şimdi bu düşünceyi, bu temayı görselleştireceğim demek bana o metin Hı. yazarlığı gibi geliyor. Yaratıcı yazar. Anladığım Yaratıcılık. şey, yaratıcılıktan anladığım şey o kişisel araştırmayla kurulan bir yeni dünya, önümüze bir yeni dünyanın açılması, bildiğimiz dünyayı bize resmedip durması değil. Hı hı. Yani bunu ama e, acemi bir yazarda böyle yapabilir, tam tersi çok tecrübeli, çok iyi bir yazardı bir gün gelip. ...donup kalabilir o kendi... Tabii. ...resminin içerisinde diye düşünüyorum. Evet, bugün de yine bir ara veriyoruz. Bugün Sezen Aksu... ...demiştik. Evet, kaybolan yıllar. Evet, kaybolan yıllar.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 Şimdi görmeliydin dostum başka çaresi yok Şimdi bana kaybolamıyorlar ama seneler şimdi bana seninle bir ümürodetse şimdi bana yeniden istemisin dese de bir söz bil söyleme hakkım yok şimdi bana kaybol Derisini de selal, tek bir ses bile söylemeye hakkım yok. Şimdi artık kelimeler şiir temsiz anlamı yok, yeterliştik. Anılan tad yok, gel bunları bırakalım arla tek bir karanlık Gerçeği görmeliyiz dostum başka çaresi yok şimdi bana kaybolan yıllarımız şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler şimdi bana yeniden ister misin deseler tek bir söz bile söyleme aklını yor Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız Günün ve güncel Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Murat Gülsoy Bu programda daha çok Murat Gülsoy'un son eseri Yalnızlar için çok özel bir hizmet hakkında konuşuyoruz Şimdi bir de ben yine bu ses zihnin İçinde iki Sesin Konuşması e, hikayesi yani kitabın biraz konuştuk. E, tabii biraz bu şeyden de olabilir. Hani benim kendi bilinçaltımdaki bir hikaye de olabilir okur olarak. Ben mesela burada şeyi düşündüm. Anlatıcı kahramanda zaten Yıldızlar'a bakıp düşünüyor aynı şeyi. Nazım Hikmet'i düşünüyor. Hı -hı. Ben de Tarantababu'yu düşündüm. Hı -hı. Ve hani orada şey der ya senin sesini duyasım geldi bu. Yani her şeyi hatırlamaya çalışıyor ama bunun sesini hatırlayamıyor. Hı. Hatırlayamadığı tek şey ses. Hı. Bilmiyorum o, o sen... Yani çünkü sen de Öyle Nazım mi? Hikmet evet. <gülüyor> Araştırma Merkezi'nin evet. aynı zamanda evet. <gülüyor> müdürlüğünde evet, yürüterek evet. bayağı bir Nazım'la uğraştığın Nazım, için. Nazım Hikmet'le evet e, yani ilk okuduğumda da çok etkilenmiştim tabii. E, ve o tarihlerde tabii insan neyin ne olduğunu çok bilmeden etkileniyor Hı. yani... Ee, ...okuduğumda işte yokondilesi ya o bu işte şey Bedrit yani memleketimden insan manzaraları... Ee, ...dedim ki yani evet çok büyük çok güzel hı hı. ama yani doğal olarak güzel zaten... Evet. ...ama aradan zaman geçtikten sonra anlıyorum ki doğal olarak çok güzel değil... Hı. ...çok önce olarak çok güzeldi... ...yani çok ileri bir modernist... Ya. ...noktadan başlamışız Hı -hı. zaten... ...yani hani biz diyorum şimdi... Na ...Nazım, Nazım Hükmet'in... Hükmet ...hayır şey <gülüyor> yani e, edebiyatı... ...bizim edebiyatımız sonuçta ve... ...öyle bir üst noktadan başlıyor Hı -hı. ki... ...öyle bir üst arayıştan başlıyor ki... ...Türk Edebiyatı aslında onu yakalamakta bence... ...arkasından gitmekte çok gecikiyor Hı -hı. ve... E, ...aynı... Serilikte yapamıyor bunu yani çünkü onun için o modernist ruh hı hı. aslında bir yandan da muhalif ruh bir yandan da devrimci bir ruh bir yandan da yıkıcı bir tarafı evet, da var yıkıcı. ama yıkarken yeni bir şey kuruyor zaten evet. mesele de orada ee, o yüzden Nazımet de sonra tekrar işte 2014'ten sonra bu merkez nedeniyle Hı -hı. oturup bu sefer çok daha sistematik okumalar Hı -hı. ve işte konferanslar şunlar bunlar üzerine çalışmaya başlayınca e, ne iyi ki dedim böyle bir şairi çok gençken Hı -hı. çok etkilenerek okumuştum yani bütün Hı -hı. o e, biçimsel arayışlar aslında Hı -hı. oradaki bütün yaptığı Hı -hı. oyunlar tırnak Hı -hı. içerisinde e, benim de zaten sevdiğim edebiyat tarzı buydu ama e, şanssızlık şu ki e, çok sadece politik terimlerle etiketlendiği için bu da neden yasak olduğu için uzunca bir süre e, tabii onun sesini taşımak isteyen de Ses ancak taşımak. onun hmm. düşüncesini sahiplenen hmm. aynı zamanda çok politik hmm. bir kesimdi. E, dolayısıyla da e, hep belirli bir açıdan düşünmeye evet. zorlandık ama aslında Dernaşlı. çok daha büyük bir e, alan açıyor. O da böyle kült bir e, figür. Hmm. E, yani kül onun da içine girdikçe zaten onun edebiyatını inceledikçe, ince, hayatını inceledikçe o e, şeyleri bugün yani senin yapmaya çalıştığın şeyi e, aslında görüyorsun. O bağlantıların Hı. nasıl bir insanın eserine doğru dönüştüğünü evet, işte. E, görebiliyorsun. İşte mesela yine şeyi düşünmüştüm bu kitabı okurken e, şimdi bugün seninle de konuştuklarımızdan hani insanın bir mürekkep okuduklarından, düşündüklerinden konuştuklarından hatırladıklarıyla ve bunun da eserine yansıtmamasına mümkün olmadığından o yüzden bana şey de geldi. Gölgeler ve hayaller şehrinde bir şair, hı. yalnızlar için çok özel bir hizmet bir şairle hı hı. biterken sesin de doğal olarak öne çünkü şiir ses demek yani sadece Tabii. yazı ya da kurmaca değil hani bizzat ses demek o mesela onu düşünmüştüm bir de hani giderek... bu senin metinleri parçalamaya başlaman e, ve hani şey de var ya bütün bu e, ...politik ve siyasal, sosyal dönüşümlerin yoğun olduğu dönemlerde... ...metinlerin parçalanmaya başlanması ve artık anlatma ihtiyacının... ...kendisinin de başka bir yola kayması. Hani bugün başka yazarlar da burada çok konuştuk... ...ve bugün e, aslında bu başka bir konu. Hani e, bugün edebiyatın bir yön değiştirmesi... ...ve tabii ki sen de bundan bağımsız değilsin... Tabii, ...kendi edebiyatını e, kurarken... E, bu işte yalnızlık meselesinin sesle ve hani zihinsel e, zihinsellikle birlikte yürümesi e, ama bunu yine eylemsizlikten uzak tutmamak e, hikayesi. Mesela seni mecburen mi fantastiğe kaydırdı bu kitapta ya da işte bu var olan bütün bu hallerimizin Hı -hı. ve hayatımızın. ...giderek fantastikleşmesi hmm. <gülüyor> Bu şeyi... ...onunla konuşup bitirelim Ben istersen. fantastik unsurları... ...fantastik edebiyatı, bilim... ...kurguyu, yani... ...bütün bunları başından beri zaten... Hmm. ...yazan... ...biriyim aslında hmm. ama çok fazla bu... ...yönü ön plana belki de çıkmadı... ...ya da çıkarmadım. Evet, evet. Ama hep vardı hmm. o. Öyle bir... ...kanal hep var zaten. Hmm. Zaten kurmacayla uğraştığınız zaman... ...elde olmaksızın kurmacanın kendisi zaten başlı başına fantastik bir durum. Yani Tabii. kağıdın üzerindeki mürekkep lekelerine bakıp bir şey bir hayal okuyorsunuz. Orada gerçekmiş gibi bir dünya var Hı -hı. diyorsunuz. Dolayısıyla zaten okuma eyleminin kendisi, yazma eyleminin Hı -hı. kendisi bir anlamda bir gerçek üstü. Evet. alan tanımlıyor. Dolayısıyla da ben o yüzden hiç uzak değilim. Yani hı hı. tamamen hakikaten daha da fantastik şeylerde yazmak gelir içimden zaman zaman. Evet zaten o dediğin gibi işte mulaklık zaman zaman tekinsizliği evet. hatta bazen alaca karanlık kuşağı evet, hikayelerine. Evet, evet, evet. De, o beni de, çeker yani. Evet. O çünkü gri alanlar, o sınır sınırlar çünkü hep değişimlerin olduğu, dönüşümlerin hı hı. olduğu zihnimizin açıldığı, krizli anlar demek. Hı, kriz. O yüzden e, oralara doğru gitmek gerekiyor. Yani güvenli limanlara doğru kaç ...kanaçmak değil de yani teorik olarak çok iyi tanımlanmış Hı -hı. ve e, böyle yapısı çok net alanlar değil de... ...daha sınırlara doğru gitmek benim içgüdüsel olarak e, yaptığım bir şey. Yani şimdi daha da bunu farkında olarak herhalde Yapıyoruz yapacağım. Mi? Bilmiyorum yani umarım öyle olur. Umarım <gülüyor> bekliyor olacağız. Murat çok teşekkür ederiz Ser 3 program için Ben içinde. teşekkür ee, ederim. Çok sağ ol burada bizlerle birlikte oldun. Bugün de programımızı bitiriyoruz. Bugün Gölgeler ve Hayaller Şehri'nden de veda evet, edeceğiz. Evet, ee, oradan kısa bir pasaj okuyayım. Hoşçakalın, görüşmek üzere. İnsanlar biz iyiyiz, diğerleri kötü diyor. Hep aynı şeyi. Hayır bunları söyleyen bir deli değil Alex. Bunlar her gün rastladığım adamların lafları. Prens Sabahattin de tutukladılar sonra serbest bıraktılar ama her şey bitti. Hürriyet bir rüyaymış kimsenin uyanmak istemediği. Sırtında babasının cenazesini taşıyan bir adama ümit bağlamak belki de hataydı bilmiyorum. Ne acayip bir olay Alex. Sabahattin Bey babasının cenazesiyle geliyordu İstanbul'a. Ben her şeyden habersiz eşlik ediyordum ona. Oysa şimdi kendi babamın cenazesini aklımın içinde taşıyorum gittiğim her yere. O günlerde yazdığım mektupları okuyorum da bazen hayret Diyorum bu tesadüfe çok mu fazla manalar atfediyorum olup bitenlere bu da bir nevi delilik olmasın alakasız şeyleri birbirine bağlama huyu. ''Ben çok yorgunum. Buraya ait olamamaktan yoruldum. Ama gidemiyorum da. Paris'e de ait değilim çünkü. Charles, Marcel, Evelyn, Margaret hepsi başka bir yere ait olmanın güveniyle istedikleri yere gidebiliyorlar. Gittikleri yerde de durmayacaklar belli ki. Ben onlara benzesem de onlardan biri değilim. Acı bir tecrübe. Hayaletlerin için kimi binalarda hapis kaldığını şimdi anladım. Ben ve benim gibiler bu şehrin hayaletleri. Melez mahluklar. Onlarsa seyyah.'' Çoktan bitmiş bir hikayeyi tekrar yaşamak isteyen eğlence düşkünleri. Onlara boşuna kızdım Alex, ateşe verdim her yeri, öfkem kendimeydi biliyorum. Hiçbir yer yok benim için, onları kıskanıyorum. Kendinden emin insanları, herkesin bir evi, bir toprağı var. Ben gökyüzünde uçan kimsesiz bir tohumum. Bütün rahimler ölü benim için. Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar